986. konu, eşabın birbirlerine kavun atmaları ve İbn-i eşabın şakalaşması hakkındaki sözü, Allah Resulü'nün eşabı birbirlerine kavun atarlardı, fakat ciddi işlerde ise, gerçek kahramanlardı.